344. konu, Enes bin Ebi Mersed'in nöbet tutması, Resulullah ile beraber Huneyn günündeydik, herkes süratle yürüyordu, nihayet akşam oldu, namazı kıldıktan sonra bir adam gelerek, ey Allah'ın Resulü, ben sizin önünüzden gittim, falan falan dağın üzerine çıktım, Hevaz'in kabilesi tamamen, çoluk çocuğu, sığır, deve ve koyunlarıyla Huneyn denilen yerde toplanmışlar, dedi, bunu duyan Resulullah tebessüm ederek, eğer Allah dilerse bunlar yarın Müslümanların ganimeti olacaktır, buyurdu. Sonra, kim bu gece nöbetçi olacaktır, dedi. Enes bin Ebi Mers'te ey Allah'ın Resulü, ben olacağım, dedi. Hazreti Peygamber, o halde bin ve şu karşıdaki iki dağın arasındaki yolu en yüksek yere varıncaya kadar takip et ve orada dur, çok dikkatli ol, çünkü o taraftan bu gece bir baskına uğrayabiliriz, dedi. Sabah olunca Hazreti Peygamber namaz yerine geldi. Namazgahında iki rekat kıldıktan sonra, süvarinizden bir haber var mıdır, diye sordu. Eşap ey Allah'ın Resulü, bir haber yoktur, deyince, Hazreti Peygamber namazı kıldırdı. Hazreti Peygamber hem namazı kıldırıyor, hem de yola bakıyordu. Peygamber namazını bitirip de selam verdikten sonra, müjde, sizin süvariniz geldi, dedi. Biz böylece ağaçların arasındaki yola baktık. Gerçekten o, ağaçlar arasından ilerleyerek geliyordu, Hazreti Peygamber'in yanına gelince selam verdi ve, ben derenin ta son noktasına kadar gittim, Resulullah'ın bana emrettiği yere vardım, sabahladığımda iki tarafa da baktım, hiç kimseyi görmedim, dedi, Hazreti Peygamber, bu gece hiç atından indin mi, diye sorunca, hayır, ancak namaz ve defi hacet için indim, dedi, Hazreti Peygamber ona bundan sonra hiçbir hayır yapmasan bile sen bununla cenneti hak ettin dedi.